Camiye giderken, girerken ve çıkarken okunacak dualar. A. İbn Abbas radıyallahu anhu'manın merfu hadisinde sabah ezanı okununca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem evinden camiye gitmek üzere çıkarken yolda Allahumme ceal fi qalbi nuran ve fi nuran ve fi sem'i nuran ve an yemini nuran ve an yesari nuran ve fuqi nuran ve tahti nuran ve amami nuran ve halfi nuran ve ce'al nuran duasını okuyordu buyuruldu. yani allahumme kalbimde nur yarat gözümde kulağımda nur yarat sağımdan solumdan nur yarat üstüme nur altıma nur önüme nur arkama nur ver ve bana nur yarat demektir. Bu dua, ilmi meclise ve her hayırlı meclise giderken, yolda ve evden her çıkışta okunur. Şüphesiz, mescide gitmek üzere evden çıkarken okunması daha mühimdir ve birde başlarken okunması daha tesirlidir. B. Ebu Hüseyd radıyallahu anhunun merfu hadisinde, Biriniz camiye girerken herhangi bir salavat-ı şerifeyi okuduktan sonra Allahümme ftehli ebuvâbe rahmetike Yani Allahümme rahmet kapılarını bana aç. Çıkarken de Allahümme inni es'eluke min fadlike Yani Allahümme senden fazlu keremini isterim desin buyurdu. C- Ebu Umame radıyallahu anhu'nun merfu hadisinde Sizden biriniz mescitten çıkmak istediği zaman İblisin askerleri çağrışırlar. Bal arılarının arı beynin üzerine toplandıkları gibi Bir araya toplanırlar. Sizden biriniz mescitten çıkmak üzere kalkıp kapıya geldiği zamanda Allahümme inni e'udu bike min iblise ve cunudihi desin. Bunu dediği zaman Hiçbir şeytan ve habis ruh ona zarar vermez buyuruldu. Yani Allahümme gerçekte ben iblis ve askerlerinden sana sığınırım demektir.